10. İyi akşamlar. Müzik ikiye ayrılır. Ben Güray Ozkay. Ben de Tanju. Yeri Ay. gelmişken hep duyuyorum. Yoğuşmalı kombi ne demek? Ee, <gülüyor> cevap veremedim. Yoğuşmalı kombi. Çok duyuyorum. Hmm. Ben bunu biraz düşüneyim mi? Program içinde cevap vereceğim. Söz veriyorum. Çok, devam Çok agresif girdiniz programa. Öyle Halbuki ben. ben size iyi yayınlar dileyecektim. Radyoları başındaki dinleyicilerimize. Aslında iyi bir... yayınlar da yanlış. Çünkü Niye? sonuçta şimdi yaptığımız yayın tekil. Çoğul değil. İyi, i̇yi yayın. yayınlar. Yani bundan sonraki bütün yayınlarınız iyi olsun anlamında. O zaman bunu söylerseniz bundan sonra söylemenize gerek kalmıyor. Ama bu programda diyeceksiniz iyi yayın. Ama o, o zaman, zaman yayarsınız. Bu... Ya. Ee, devam edelim. Evet. <gülüyor> Anlıyorum. Peki bugünkü programımıza ee, ...gelen binlerce e-mail ile başlamak istiyorum ben. Geçen hafta yine ödül... E-mail demişken... <gülüyor> Onu geçen hafta yaptık ama değilim. Ee, geçen hafta bir soru sormuştuk. Bir Richard Bona şarkısı çalmıştık. Dina Lam diye ve Nece bu soru. De soru değil, Nece bu şarkı diye sormuştuk. Gelen cevaplar arasından... ...bir defa ilk cevap verene... ...ilk doğru cevap verene ödülümüzü bugün... ...bir törenle ilettik. Kimdir bu? Sayın Bahar Lakerta. Kendisiyle hemen yazışmaya başladık. Ee, cevap gelir gelmez. Bu e-mailleşmenin sonucunda da radyoya davet ettik. Canlı yayına da konuk olarak almak istedik ama biraz utangaç çıktı. Şu anda Feryal Kabil'in yanında teknik e odada duruyor. Bilmiyorum oradan kendisini merhaba diye seslenirken... ...yayına sesini göndermek gibi bir şansımız var mı? Var mı? Var. Evet. Bu duydunuz. Baharla Kartaydı kendisi. Richard Bona'nın Dinalam isimli şarkısının duala dilinde olduğu doğru cevabını bize e ile gönderen ilk kişiydi ve e, Munia the Tail albümünün çok özel bir baskısını bizden kazandı. Doğru cevap veren bir dinleyicimiz daha vardı. Sadece bir tane daha olduğu için ve kendisiyle çok enteresan bir e-mail trafiğimiz olduğu için bahsetmek istiyorum. Orhan Aygün duala doğru cevabını verdi. E, bir sonraki programımızda sana isminle teşekkür edeceğiz diye yazdığım zaman... ...dedi ki ben Nide'ye askere gidiyorum bu cumartesi günü. Ama muhtemelen dinleyemeyeceğim. Lakin adımı anarken sıradaki parçayı bütün 337. dönem askerlerine armağan eder misiniz? Ha yok arkadaş sen bizi Kral FM'le mi karıştırdın derseniz de anlayışla karşılarım diye bir e-mail atmış. Armağan ederiz hatta e, fakat burada bir şey olmasın, problem olmasın. Çünkü parçanın o Devil in the Kitchen... Ha sıradaki parçayı armağan ediyoruz doğru. E tamam yani nasıl olsa daha askere yeni gitmiş. Her şarkıyı kaldırabilir durumda. O zaman. Birazdan e döneceğiz. Çok enteresan bir e-mail daha var. Ama şimdi Orhan Aygün ve 337. dönem askerler için bir şarkı çalmak evet. durumundayız. Ashley Mac Isaac. E, e, Ashley adından yanlış anlaşılmasın. Kendisi bir erkek. Evet. E, nasılsınız iyi misiniz bugünlerde adlı albümünden Devil in the Kitchen. Şimdi efendim Ashley MacIsaac, 1975 doğumlu Kanadalı bir kemancı. Kendisiyle ilgili bir iki enteresan bilgi var aktarmak istediğim. Bunlardan birincisi White Stripes'ın solisti ve gitaristi Jack White'ın kuzeni. Ee, ama biraz geç tanışmışlar. Tanıştıktan sonra bir iki White Stripes konserinin açılışında çalmış. Çok enteresan bir özellik de 1997'de Late Night with Conan O'Brien programına konuk olmuş Ashley MacIsaac, Kilt giymiş İskoç eteği keman çalarken biraz gaza gelip böyle ayağını savurunca e, cinsel organı görünmüş yayında. Aynı zamanda e, bir de bir erkek arkadaşıyla öpüştüğü bir röportaj varmış. Baya enteresan bir kişilik. Bunların hepsinin kasıtsız olduğunu yani, söylemiş ama medyada çok enteresan şekilde yer alan. Kısaca söylemek gerekirse terbiyesiz. <gülüyor> Belki de öyle de diyebiliriz. Bilmiyorum. Şimdi o zaman Ashley McIsaac'tan dinliyoruz. Hi How Are You Today? albümünden Devil in the Kitchen. <gülüyor> Ashley McKayzak'tan dinledik. Ee, Kanadalı kemancı Devil in the Kitchen çaldı. Bu aslında kemancı diye geçmiyor. Ben araştırma yaptığım zaman fiddler. Fiddler'ı Türkçeye çevirebilir miyiz? İrlanda kemanı, Fiddle. Fiddle. Evet. Peki, İrlanda kemancısı. Kanadalı İrlanda kemancısı. Evet. Peki, kendisi de zenci bir Yahudiymiş galiba. Ama kiltle sahneye çıkıyor. Soyadı MacIsaac. Evet. Da Mac evet. <gülüyor> Güzel. Peki, şimdi diğer e-mailımızı Okumak istiyorum. Merve Uğur'dan gelmiş. Merve Uğur'un e-mail'ı bir defa şey diye başlıyor. Ben o şarkının hangi dilde olduğunu bilemedim. Daha anlaşılır dilde şarkılar çalsanız, Mesela papatya'yı çalsanıza demiş. Avcunu yalar Merve. Bir defa öyle bir şey çalmayacağız. Sonra demiş ki. Geçen hafta hatırlarsanız siz. Hatırlıyorum tabii evet. Toplumsal mutsuzluğumuzdan bahsetmiştiniz. Ve bunu evet. trafiğe bağlamıştınız. Merve Uğur demiş ki. Mailından tam olarak alıntı yapıyorum. Elimle de tırnak işareti yaptım. Ayrıca toplumumuzun mutsuz olmasının sebebi serotonin ya da dopamin salgılatıcı hormonların salınmasını düzenleyen endokrin bezin düzgün çalışmaması ile alakalıdır bilgilerinize. Ee, şimdi buna verilecek e, bir sürü cevap var. Ama ben bu cevapları içinden e, en kısa ve öz olanını vermek istiyorum. Buyur. Veriyorum da. Eh. Evet gerçekten hak ettiği cevabı aldı Merve Uğur Zaten şarkının dilini de bulamamış O zaman sıradaki şarkımıza geçelim Bu da Merve Uğur için gelsin Evet e, sırada tabi e, müzik dünyasının yetiştirmiş olduğu en müthiş davulculardan biri var Ginger Baker Evet e, büyük grup Cream'in davulcusu Hatta Blind Faith'in de Evet e, ve fakat kendisi aynı zamanda caza da gönül vermiş bir kişi. Hı -hı. Ee, kendi başına da albümler yapmış. Ee, bu albümlerden bir tanesi de Going Back Home. Ee, burada yine kendisi kadar ünlü cağızcılarla e, çalışmış. Mesela gitarda Bill Frisell var. Basta Bas Charlie Hayden var. Evet. Ee, onlarla e, tam olarak Türkçe'ye çeviremeyeceğimiz I e, Lou veya I. Lou Kron I Look Around <gülüyor> gibi ...bir şey olabilir... ...ya da tamamen uyduruyor da olabilirim. Yani uydurduysanız da güzel oldu. Uydu ama değil mi? Uydu evet. Uydu derken Türk sat. <gülüyor> Peki zaman... Ginger Baker Trio... ...adı altında yayınladıkları... ...bu 1994 tarihli... ...albümden gelsin o zaman. E, Ginger Baker gelsin. I look around desin. Ginger Baker Trio, I Look Around ya da Tanju Eren yorumuyla I Look Around. Şimdi efendim, herkesin sevdiği bir takım ülkeler vardır. Derler ki ben mesela Fransızlara bayılırım. Ben işte efendim İtalyanların hastasıyım. Herkesin de bunun için bir takım sebepleri vardır. Benim burada e, dil bilimle ilgili ufak bir sorum var. Hadi bak. Mesela Hollanda'da yaşayan insanlara Hollandalı diyoruz. Evet. Fransa'da yaşayanlara Fransız diyoruz. Halbuki Franlılar. Yani ya Hollanda'sız, Fransız. Heh, Almanya'da yaşayanlara ise ya, Alman. Alman diyoruz. Ee, burada bir yanlışlık olmalı. Ya bunlar, Ama bunlar işte ülkelere göre hepsine ayrı ayrı güzel şeyler biçilmiş işte. Bir de İngiliz var ki ona hiç girmez. İşte Almanya'da yaşayanlara Alman diyorsa Kütahya'da yaşayanlara da Kütah dememiz gerekiyor. Olur. Bunu Bu arada oluyor. ben bir anons yapmak istiyorum. İstanbul'dan sevgili dinleyicimiz Duygu Yüksel için şu anda ben e, stüdyoda çay içmekteyim. İlginç. Evet buyurun devam edelim. Enteresan e dönüyor İyi tahmin edelim. mail var kötü mail var. Peki neyse ben konuyu şöyle bağlayacaktım. Ben de Fransa'yı niye seviyorum bu şarkıyla onu açıklayacağım. Buyurun açıklayalım. Benim Fransa'yı sevme sebebi bu şarkıyı söyleyen hanımefendi. Evet. Ya. Katılmaktayım Katılmamak mümkün değil çünkü sıradaki şarkıyı Söyleyen Charlotte Gensburg Charlotte Gensburg kim? Ünlü şarkıcı Jane Birkin Ve, ve ünlü Ser şarkıcı Oyuncu yönetmen Serge Ve Deli, ve deli. <gülüyor> Serge Gensburg'un kızı evet. Olağanüstü bir insan Çok yetenekli bir oyuncu Üç tane de albümü var Müziğe de bulaşmış Hatta bu albümler hakkında Azıcık bilgi vereyim ee, Aslında defa... üç albümü var deyince azıcık bir bilgi vermiş olduk. Doğru. 1984'te babası Serge beraber e, Lemon Incest yani Incest Limon şarkısında vokal yaparak ilk müzik dünyasına adım atıyor. İki yıl sonra da 86'da Charlotte Forever diye bir albüm çıkartarak... Yerini sağlamlaştırıyor. Sonra uzunca bir ara veriyor. 2006'da e, Fransız ünlü elektronik müzik ikilisi Air'le beraber 5.55 diye bir albüm çıkartıyor. E, bizim şimdi yer vereceğimiz şarkı 2009'da çıkarttığı IRM albümünden. Tabi durmadım araştırdım nedir IRM diye. Bizim MR diye bildiğimiz görüntüleme cihazı var ya Fransızlar ona ...MR diyorlarmış ama nedense... ...benim okuduğum kaynakta o aletin Fransızca... ...kısaltmasının I.R.M. E olduğu. Imagery Rezonans Manyetik. İşte Fransızlardan benim de pek hoşlanmamın... <gülüyor> ...nedenlerinden biri. Bir defa tersten söylüyorlar. Imagery Rezonans Manyetik... ...isimli albüm. Bunun da neden olduğunu... ...hemen söyleyeyim. Charlotte Gainsbourg 2006 yılında... ...bir su kayağı kazası geçirmiş. Ee, arkasından birkaç hafta... ...ciddi baş ağrıları çekmiş. Bir gün apar topar hastaneye götürmüşler... ...ve bir ameliyat geçirmiş bir beyin ameliyatı. Bu albümün adının İRM yani MR olmasının hı hı. sebebi oymuş. Dandelion yani suka adlı <gülüyor> dandelion e, kara hindiba çiçeğinin hani böyle üflersiniz tohumları saçılır öyle o acayip o bir bitki. Bilgi adı, var. Mıdır? Ya o bir adı kara hindiba mı? Kara hindiba. Başka renk hindibalar var mı ki o, biz buna kara hindiba diyoruz? Yoksa sadece Kara'da yetiştiği için mi kara hindiba diyoruz? Kara'da yetiştiği için olsa gerek çünkü kara hindibanın çiçeği sarı. ...o üflediğimiz tohumu o da beyaz. Anlıyorum. Gayet saçma. Peki. Şimdi o zaman Charlotte Gensburg'un 2009 tarihli IRM albümünden dinliyoruz. Dandelion... Charlotte Gainsbourg'un İREM'i albümünden dinledik. Dandelion. Şimdi diyorum ki sinema köşemize kısa bir Geçelim. giriş yapalım. Aksiyon sinemasından bahsedelim. Ee, şimdi aksiyon sineması e, senaryoda aksiyon bir şeyler olduğu zaman biz bu tür filmlere aksiyon sineması diyoruz. Böylece bu haftalık da sinema köşemizin sonuna geldik. Tamamlamış olduk. Sırada bir Tribute albümü var. Evet. Tribute albümü derken saygılarımızı sunuyoruz kastediyorum. Evet. Bir, bir takım gruplar ki bunlar e, hard and heavy gruplarından heavy metal gruplarına kadar bir yelpaze e, Judas Priest'e saygılarını sunmuşlar. Evet. E, albüm başından sonuna gayet iyi. Fakat ben e, biraz uç bir örnek olduğu için aralarından... E, Judas Priest'in en sevdiğim şarkılarından biri Joe Breaker'dır benim. Ee, Siebenbürgen diye e, ya Alman ya Avusturyalı. Ben biliyorum nereli olduğunu. ikisi de değil. Ne, nereli? Ya. Japon salar ilginç. <gülüyor> İsveçliymiş. <gülüyor> i̇lginç. Hatta şöyle çok acayip bir şey öğrendim. Siebenbürgen e, yedi şehir demekmiş. Ve şunu kastediyormuş ediyormuş yedi şehirle. Germ e, Evet, Germen orijinli Saksonların e, Güney ve Kuzeydoğu Transilvanya'ya yerleştiği yedi şehre atıfta bulunuyormuş 12. yüzyılda. Yani Drakulalar, kan içmeler, tel saçlar falan oralara doğru. Ya. E i̇şte bu e, kuzeylilerin en sevdiği olaylar bunlar. Kan içelim, işte bağırsak e, çekiştirelim, otur. Bir, bütün bir ülkeye ettik bunu ama. Yani. E, tabii bundan bunu anlıyoruz. E yani. O zaman e, geliniz Sayın Oskay Benim o. Zivenbürgünden e, e, Joe Breaker dinleyelim. Judas Priest'e saygılarımızla. Oh, the air is coming, the is coming to boil. The boil. This is no good Evet Açık Radyo'da Müzik 2'ye Ayrılır programının 8. bölümünde. Bugün konumuz dans tarihi. Aa başında bugünün konusunu söylemeyi unuttum. Neyse Allah'tan program boyunca konuyla ilgili bir sürü bilgi verdik de boşa gitmedi. Şimdi artık birkaç haftadır standartlaşmış köşelerimizden bir tanesine geçmek istiyorum ben. Geçiniz. Çocuk şarkıları. Evet. Ama alelade çocuk şarkıları değil. ...sapkın çocuk şarkıları. Çünkü alelade çocuk şarkılarını çocukken dinledik, bitti. Aslında Maalesef şimdi, bunları da dinledik. E, şimdi görüyorum ki alelade çocuk şarkıları aslında bu e, korkunç çocuk şarkılarının arasında yüzde onluk bir <gülüyor> bölgeyi temsil ediyor. E, dinleyiciden gelen şeylere sonsuz saygı duyarak bir şey söylemek istiyorum. Bu e, askere gitmiş olan Orhan Aygün biraz önce bahsetmiştik. Mailında de demiş ki... Çocuk şarkıları köşenize büyük bir keyifle dinliyorum. Gerçekten meğer ne acayip şarkılar varmış. Ama e, bütün çocuk şarkılarını bu sınıfa sokmadığınızı e, ümit ediyorum demiş. Ve kimin de Bülent Ortaçgil'in Doğan Canku'nun çocuk şarkılarını bu sınıfa sokmuyorsunuz değil mi demiş. E onları sokmuyoruz. E sokmuyoruz tabii. Ben Bülent Ortaçgil'in böyle hastalıklı bir şey yazdığını hiç duymadım şimdiye kadar. Ben de. Peki. O zaman bugünün şarkısına geçiyorum. Her zaman yaptığınız gibi ben şarkıyı parça parça okuyayım. Buyurun. Siz de eleştirilerinizi yapın. Şarkımızın köpek. Bir gün köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Şimdi e, köpek uçmak istemiş, kargaya gitmiş derken e, çocuklara şunu mu ima etmeye çalışıyoruz? Uçmakla ilgili en bilgili kişi kargadır. Kartal, güvercin, serçe falan bunlar değildir. Kargadır yani. Çocuklarımıza o yaşa kadar kılavuzu bu... karga olanın diye başlayan atasözünü daha öğretmediğimiz anlamına geliyor evet. bir defa bu. Peki. Ee, hadi köpek hiç olmayacak bir şeye kalkışıyor. Bir macera şarkısı diye başlıyoruz. Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış. Tamam olabilir. Güzel. Demek Güvenelim. ki... Güvenelim. Hiç yapmayı bilmediğimiz bir iş var. Bir arkadaşımıza gidiyoruz. Diyoruz ki... Ya ben bunu bilmiyorum. Sen Yapmak istiyorum öğret. sen bana öğret. Arkadaşım anlatıyor. Ben, ben de ona doğal olarak inanıyorum. Yani, evet. Tırmanıp koşa koşa balkonun kenarına açmış ayaklarını dikmiş kulaklarını. Peki buraları da eğlenceli. Hazırlık efendim. safhası. Birkaç kere havlayıp atmış kendini yere. Ye. Hazır mısınız? Fakat burada da şöyle bir durum var. Şimdi karga köpeğe nasıl uçacağını anlatıyor. Evet. Fakat köpek kendini yere atıyor. Yani biraz önce kendisine öğretilmiş işte abicim kanatları çırpıyoruz. Kendimizi rüzgara veriyoruz. Herhalde karga böyle şeyler anlatıyor ona. Bir defa şimdi karganın mantıklı olan hareketi düşünün. sevgili köpek kardeş. Sen çık kendi yere at mı diyor yani. Ben kargayım uçarım da sana ne oluyor bunun için kanat gerekir. Sen uçamazsın sevgili arkadaşım demiyor da evet. abi bunları böyle sallıyoruz. Bırakıyoruz kendimizi. İşte öyle süzülüyoruz şimdi, diyor. Yani. Buraya kadar olanlar karga ile köpek arasındaki durumlar komik olabilir. Şimdi geliyorum Beyazıcı son iki satır. Eğlenci olabilir. Evet geliyorum, şimdi ee, Bir önceki iki satırı da tekrarlayarak söyleyeceğim. Birkaç kere havlayıp atmış kendini yere. Köpek ölmüş vah vah vah. Karga gülmüş Ha ha ha. Şimdi bununla beraber bugüne kadar e, üzerinden geçtiğimiz tüm e, çocuk şarkılarında birilerinin öldüğünü... Bu ölenlere diğerlerinin güldüğünü, evet. eğer bir akrabası varsa köyden kovduğunu, <gülüyor> e, bu gibi şeyleri gördük. E, bu e, şarkıdan da herhalde sevgili e, çocuklarımızın çıkarması gereken dersler şunlar olsa gerek. E, bilmediğiniz bir şeyi bir arkadaşımıza sormayalım. Çünkü bizi kandırıp... Hayatımız kayabilir. E, ölmemize sebep olabilirler. Arkamızdan da gülüyor istedik. Evet. Burada arkadaşlara asla güvenilmemesi gerektiğini bilinçaltına işleyen bir şarkıyla karşı karşıyayız. Evet. Halbuki bu şarkının doğrusu şöyle olmalıydı. Bir gün köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Karga demiş ki köpek arkadaşım olur mu öyle şey sen uçamazsın lay lay lay lay lay lay böyle bitmeliydi bu şarkı. Evet. evet. Evet hastalıklı bir çocuk şarkısını daha geride bıraktık. Şimdi sıradaki şarkımıza geçiyoruz. Primes Geçelim. ile. Evet. Primes e, benim çok sevdiğim e, ...karikatür şeklinde insanlardan oluşmaktadır. Çizgi insanlar. E, gerçekten e, gerek davranışları, gerek kıyafetleri, gerek de müzik çalışları... ...karikatür gibi olup fakat müthiş, e, delice çalan kişiler bunlar. Şimdi efendim, Primus e, Miscellaneous Debris yani e, muhtelif e, döküntü. döküntü isimli bir EP çıkartmış. 1992'de 5 tane cover şarkı var. Ee, bunlar da Peter Gabriel, Colin Molding, The Residents, The Meters ve Pink Floyd coverları. Evet. Biz buradan şimdi Pink Floyd coverını çalacağız. Ee, Pink Floyd cover yapmak da ha hakikaten çok zor bir iştir. Ee, Hatta evet, yapan ne, da çok azdır. Ne zaman bir bara gidip birinin e, Another Brick in the Wall çaldığını duysam bunu bir kere daha fark evet. ediyorum zaten. Ee, buradan e, vermek istediğimiz e, mesaj... Ne ya Pink, Pink Floyd çalmayın. Ya da çalacaksanız işte birazdan çalınca çalacak çalanlar gibi çalınız. Peki. Primus 1992 Misaliennes debris albümünden Pink Floyd coverı Have a Cigar. Primus, hevesigar dinledik. Pink Floyd cover'ı sıra geldi kış köşemize. Evet, hazır akvaryum demişken Evet. E, geçenlerde şöyle bir e, Bağdat Caddesi'ne giderken e, bir e, tabela gördüm. Üzerinde kas yapı yazıyor. Kas yapı? Evet. Sanırım... Spor salonu? <gülüyor> hayır. Biz, e, e, mimarlıkla e, veya işte inşaatla ilgili bir şirket olmalı. O da olabilir. Ee, eğer kas yapıysa, zaten üzerinde bir şey söylemeye gerek yok. Ee, acaba dedim yanlış mı okudum? Kaş yapı olabilir mi? Ama o zaman kaş yapayım derken göz çıkartma ihtimalleri var değil mi? Var, evet. Leb demeden. Leb e, O zaman... E, Radyoculuk hayatımızın bu son programında. Dans tarihiyle ilgili de birkaç söz söylemek isterdim. Buyurun. E, söylüyorum. Tango, vals, rock and roll, çacha. Left. Evet. Müzik iki ayrıların dans tarihi konulu bölümü bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi programımızın sabit köşelerinden geldik kış köşesine. Susam sokakında bir e, Big Bird de? bir e, minik ku kuş minik kuş vardı değil mi? Orijinal adı da Big Bird. Evet. Ya ben bu kuş köşesini göremeyeceğim. <gülüyor> Değil mi? Gizliniz, Peki, geçen hafta anons ettiğimiz gibi, şimdi bazen içinde işte kumsal, sıcak hava, lay lay lay şeyler geçen şarkıları seçiyoruz. Bazen hissiyat olarak yazı hatırlatan şarkılar seçiyoruz. Bu haftaki şarkımız doğrudan adı sebebiyle listeye girmiş bir şarkı. Çünkü şey şarkının adı. Aklıma geldi. Benim evde hakikaten e, yazın kumsala götürüp. ...işine kum kaçırdığım bir e, CD'im var. Bu da kış köşesinde çalabileceğimiz bir şey olabilir mi? Olabilir. İçeriği e, çok uygun olmasa da... Kumsal bir albüm. Ku evet, bir kumsal albümü. Evet. Bugün dinleyeceğimiz şarkının adı Day at the Beach. Yani plajda, kumsal'da, kumsalda bir gün. Bir gün. Kimin şarkısı? Bir gün bir gün bir çocuk. Kumsala gitmiş kimse yok. Ee, öyle değil tabi. Kumsal'da bir sürü insan var. Çünkü harika bir yaz günü. Joe Satrihan'ın 1989 tarihli Flying in a Blue Dream albümünden bir acayip kumsal şarkısı dinliyoruz. <gülüyor> Evet, Joe Satriani'nin parmaklarından dökülen o sıcacık notalarla sıcak yaz günlerine gittik. Day the beach. Evet. Madem radyodaki son günümüz bari, her türlü zevzekliği yapayım diye düşündüm. Ee, radyo sesiyle konuşarak kendimizi evet. kurtarmaya çalışıyoruz değil evet. mi? Şimdi, bugün itibariyle başlayıp yine bugün bitireceğimiz bir yeni köşemiz var. Tarihte bugün. Tabi tarihte bugünden kastımız 3 sene önce bugün arkadaşlarla bir gün oturuyoruz tadında bir şey değil Aslında o da güzel mesela de Hatırlasam öyle bir köşe yapmak çok isterdim Geçen sene bugün biz Emre ile oturmuştuk işte Kadıköy'de sende rakı içiyorduk demek isterdim Ama ee, öyle bir hafıza yok tabi Tam tarih veremeyeceğim ama hatırlar mısınız geçenlerde oturmuşuz ayaklarımızı terebentine sokmuşuz pul yalıyoruz Evet bunu nihayet radyoda yaptık değil mi? Şimdi Tarihte bugün köşesinin ilk ve son konuğu Olağanüstü gitarcı Billy Gibbons evet. ZZ Top'ın e, O meşhur sakal Gitarcısı e, Bütün gitarcıların gitarcısı Tartışmasız her gitarcının e, Evet o Esastır dediği Çok ileri gideyim ve Dünyanın en iyi beş gitarcısından biri değil mi? E, o diğer dört kişi diyecektir ki Billy Gibbons bizim hocamızdır. Evet. Efendim bugün 16 Aralık 2010 ve Billy Gibbons'un 61. yaş günü. Böylece programımızı azıcık açık dergi formatına da yaklaştırmış olduk. Şimdi Billy Gibbons'a e, burada pasta kesip mum üfleyerek e, inşallah dinliyordur. Happy Birthday Blee. E, Billy abi. Şimdi hayırlı yaşlar abicim. Kendisinin olağanüstü bestesi Lagrange ile doğum gününü kutluyoruz. you <Sessizlik> about Just let me know if you want to go to that home out on the range. You got a lot of nice girls. Evet mutlu yıllar Billy Gibbons 61. yaşıydı bugün ve lagrangela kendisine saygılarımızı sunduk. Şimdi yine programımızın ilk defa karşılaşacağımız dünya premiyeli. Yepyeni bir köşesi var adı korku köşesi şimdi karşınızda. Açık Radyo 94.9. Müzik 2'ye ayrılır da Korku Köşesi'ni dinlediniz. Bilmiyorum. Sıradaki şarkımıza geçelim mi? Aa, bir dakika. Sıradaki karşımıza, <gülüyor> Sıradaki karşımıza geçmeden önce radyo Asya, hayatımı sona erdiren bu anonsla beraber. Saçma değil. Mesela Asya kıtasındasınız. Sıradaki karşımız Avrupa kıtası. Oraya geçtiniz. Sıradaki karşımız Asya kıtası. Git, bu gel, böyle git. devam eder. Ben her gün gidip geliyorum zaten. İşte. Peki, Demek, Peki sıradaki yani. karşımıza geçmeden önce yine programımızın her hafta yaptığımız sabit köşelerinden bir tanesine geçmek istiyoruz. Bu da yetkililerden utanmadan talep ediyorum köşesi. Programı ilk defa dinleyenler için söyleyelim. İki yıl önce olağanüstü insan Feryal Kabil'in icat ettiği bu köşenin bu akşamki mimarı. Kendisi bu arada gerçekten mimar. Geçen haftaki ödüllü sorumuzun da birincisi kazananı ve stüdyomuzun da konuğu Mimar Bahar Lakerta. T ile mi? Lakerta evet T ile. Şimdi efendim Bahar Lakerta'nın yetkililerden utanmadan talep ettiği şey şu. Geçen haftaki Richard Bona şarkısının duala dilinde olduğunu bilmekle beraber demiş ki yetkililerden utanmadan talep ediyorum. Richard Bona aynı şarkıyı bir kere de Türkçe söylesin. E, tabii yetkililer... Bu konuda e, yetkililer e, Fransa veya New York şu anda neredeyse kendisi oraya bir yazı yazıyorlar. Diyorlar ki Richard bize gönderin. Richard Bonnay geliyor kendisine Türkçe öğretiliyor. En azından şarkı söyleyecek kadar. E, ve bu parçayı dere geliyor dere kumunu sere sere sözleriyle söylemeye başlar. Çok güzelmiş peki o zaman şimdi sıradaki karşımıza geçelim benim çok sevdiğim bir CD'm var çok ilginç, <gülüyor> çok ilginç. ayrıca enteresan Bu bütün CD'lerimi ayrı ayrı severim bunu apayrı seviyorum Efendim, GRP All Star Big Band diye bir e, grup var e, 1980'lerin sonunda e, Dave Grusin ve Larry Rosen e, tarafından bir araya getiriliyor GRP Records'ın e, yöneticileri çok özür diliyorum ee, olağanüstü bir takım adamlar var. Şimdi bunlardan bazılarını söyleyeceğim. Trompette Arturo Sandoval var. Ee, saksofonda Tom Scott var. Basta John Patitucci var. Davulda Dave Weckle var. Bizim birazdan dinleyeceğimiz Old Blues albümünde... ...konuk gitarist olarak B.B. King var. Aklınızın alabileceğin ne kadar olağanüstü insan varsa... ...piyanoda Kenny Kirkland var. Ee, Devasa bir ekip bir araya gelmişler. Adını GRP All Star Big Band koymuşlar. 1995'te de All Blues diye blues temalı bir albüm çıkartmışlar. Aferin. Şimdi oradan geliyor Cooking at the Continental. Buyurun. Evet her zamanki gibi çenemiz düştüğünden dolayı son şarkımızı yine çalamıyoruz. Şu anda çalmakta olan şarkıyı siz fonda dinlerken de biz size son söylemek istediğimiz şeyleri söyleyelim. Bir defa programımızın olağanüstü Jingle'ına tepki çığ gibi büyüyor. İki hafta önce ödüllü sorumuza ödül olarak Jingle'ımızın editsiz orijinal halini vermiştik. Bu gelen talep üzerine bu akşam yine bir soru sormaya karar verdik yine ödül olarak. Jingle'ımızı e-mail ile göndereceğiz. Hatırlarsanız ilk programımızda bir William Shatner şarkısı çalmıştık. Evet. William Shatner'ı uzay yolu izleyicileri hemen hatırlayacak. Ee, James Tybergis Kirk'ü canlandıran e, ünlü aktör Sayın Tanju. Lütfen bu haftanın sorusunu sorar mısınız? E, bu haftanın sorusu e, uzay yolu dizisinde Kaptan Kirk'e aşık. E, ona zaman zaman e, iPad getirip... ...imza attıran... E, ...asistanının... ...adını soruyorum. Pekala. Kaptan Körk'e aşık... ...uzay yolu... E, ...Atılgan Enterprise... Evet. Hı -hı. ...gemisinin çavuşu... E, ...Kaptan Körk'ün asistanının adını bize... müzik 2ye ayrılır... ...at gmail.com'a ulaştıran... E, ...bütün dinleyicilerimize... ...program jingle'ımızın... ...editlenmemiş orijinal halini göndereceğiz ki... ...orijinal hali... ...bir Tanju Eren... Gece yarısı stüdyoda çok sıkıldık ne yapsak çalışması evet. ee, sevgilim isimli bir parça bununla beraber yavaş yavaş bu akşamki programımızın sonuna geliyoruz bu ödüllü soruları son 3 haftadır ısrarla sormamızın sebebi sizde yazışmanın çok hoşumuza gitmesi o yüzden siz siz olun ee, sorunun cevabını birim bilmeyin bize her konuda yazmaya devam edebilirsiniz Sinema köşemiz için yetkililerden utanmadan talep ediyorum köşesi için çocuk şarkıları ile ilgili bize katkıda bulunmak için ki özellikle bunu yaparsanız çok seviniriz. Çünkü bizim ulaştığımız kaynaklar birkaç evet, haftaya. E, aklınıza e, bizim aklımıza gelmemiş köşeler Şöyle bir gelirse evet. e, onlara da yazınız. E, ne yaparsanız yapın şarkı istemeyin çünkü onları çalmayacağız. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Sevgili dinleyenler, müzik iki ayıdır. İyi müzik, kötü müzik, kötüsüyle işimiz olmaz. Biz sadece size iyi müzik çalmak üzere her hafta Perşembe günleri 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Güray Özkay. Roger Moore'la Tony Curtis'in oynadığı Kaygısızlar diye bir dizi vardı. Kaygısızlar, evet. Ben Kaygısızlar diye dizi biliyorum, tamam Ama o yerli... dizi. Yani bir dizi ameliyat gibi. Evet. E, neyse, ben Tanju. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.